Bizans'ta sorunlar var. Ee, doğudan, Çin'den gelen e, sorunların giriş kapısı yani çok riskli bir kapı, Irak kapısı. Ashab-ı Keram orada büyük bir orijinaliteyi koruma mücadelesi içerisine girdiler. Bu mücadele Allah onlardan razı olsun olumlu sonuç verdi. Ancak e, şöyle bir anlam düşünelim. Yani İsa e,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 Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi talebe olarak okutmuş. Dolayısıyla Küfe, Bağdat civarı yani Irak'ta Abdullah ibn Mesud 80. seneden sonra 90-100'e doğru ciddi bir şekilde fitne ortamında dini pratiğe dökecek bir sistem oluşturmuş. Abdullah ibn Mesud. Bu sistem nehaide gelişmiş.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 Kaparı olarak da ya da rehin olarak da parasının harçlığını veriyor. Sabahleyin gelince kitapları tekrar geri veriyor. Bu şekilde ortalama 4-5 yılda çeşitli sebeplerle Bağdat'a gidip geldiğinde İmam-ı Azam'ın en büyük talebelerinden olan Muhammed bin Hasan'la aynı zamanda Züfer diye bir talebesi var. Onunla da buluşarak Bağdat ekolünü de özümsüyor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 Yahudi bile bir millet olduğu halde La ilahe illallah dese cennete giriyor, Müslüman oluyor. Lan bu şafiilik, hanbelilik bu kadar uyuz bir mezheb mi ya? E terbiyesizlik bu. Böyle bir şey olmaz. Allah'a sığınırız, hayal ederiz bunu. Bir de onlar böyle bir şeye razı değiller. E, biraz önce konuştuk arkadaşlar İmam Malik'in önüne torpille girebildi İmam Şafii. 20 sene sonra da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 Tabi bazıları da bazıları da yani sanki e, imanın 7 şartı var. E, şu, şu şu şartlar bir de Hanefi mezhebine girmek. Bu da değişik bir sapıklık diyor. Öyle de değil. Sen içtihad işte edecek düzeye gel. Allah'ın nazili ilk bağlın ben olayım. Hemen senin mezhebine girelim. Yeter ki ulan bu sapık zamanda birisi Kur'an-ı Kerim'le haşir neşir olsun.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 O çocuğuna itcamaşır almaya para bulamaz, senin kitabını alır okutur çocuğuna. Ne sayesinde? Allah'ın sende gördüğü ihlas sayesinde. Ama biz bu meseleyi sokak tartışması seviyesine çekersek, şu mezhep hak, bu mezap yanlış bir şey bu, yanlış bir şey. Önemli olan bizim dinimizdir, önemli olan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Allah büyük insanlarla beraber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-i Kevser'inde buluşmayı hepimize müyesser kılsın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.